Erkek kardeşe yapılan maddi yardım hayır olarak sayılabilir mi demiş izleyicimiz? Öncelikle şunu ifade edelim. İnsanların bir başkasına yapmış olduğu her türlü yardım, her türlü katkı İslam dininde sadaka olarak değerlendirilir. Evet. Başkalarına yapmış olduğunuz her türlü yardım, her türlü katkı, her türlü onu neşelendirecek, onu huzur huzura gark edecek, her türlü eylem, söz, davranış sadaka olarak kabul edilir. Evet. Mesela karşınızdaki insana gülümseyerek konuşmanız, selam alırken gülümsemeniz vesaire, bunlar dahi size sadaka olarak yazılır. Dolayısıyla bu kardeşimiz, bu kardeşimiz kardeşine, öz veya üvey kardeşine yapmış olduğu maddi katkı en büyük sadaka olarak yazılır ve başkasına vereceği katkıdan bir kat daha fazla sevap alır. Nasıl sevap alır? Diyelim ki herhangi bir komşu fakire verseydi veya mahallesindeki bir fakire katkı da verseydi, maddi bir destek verseydi, sadaka verme sevabı alırdı. Ama yani bir sevap alır. Kardeşine verince bir sadaka verme sevabı alır, bir de akrabalık bağını korumak, akrabaya yardımcı olma emrini yerine getirdiği için ikinci bir sevap alır. Onun için sahabe-i kiramdan Abdullah bin Mesud'un hanımı Zeynep radıyallahu anh peygamber aleyhisselatü vesselama geliyor. Abdullah bin Mesud'u biliyorsunuz fakih. Peygamber aleyhisselatü vesselam döneminde iştihad eden ve fetva veren peygamberimizin de bundan çok memnun olduğu bir sahabe. Çok büyük bir alim, evet. müştehit bir alim, müştehit bir sahabe. Ama fakir, oldukça fakir ilimle iştigal ettiğinden dolayı diğerleri gibi pek maddi imkana sahip olamamış. Hanım Zeynep radıyallahu an ise çok zengin bir hanımefendi, tacir bir hanımefendi, tüccar. Geliyor diyor ki ya Resulallah ben diyor e, bildiğiniz gibi eşim Abdullah fakir diyor. Ona kazandığımdan biraz versem o da Ailenin ihtiyaçları için harcasa benim için sevap olur mu diyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki senin için iki sevap olur. Bir sadaka verme sevabı olur. İki en yakınında bulunan hayat arkadaşına destek verdiğinden dolayı ikinci bir ecir olur diyor. En o önemli. nedenle akrabaların <gülüyor> yoksul olanların birbirine vermiş olduğu sadakalar onlar için iki sevap sevabı oluşturur. Biri sadaka biri akrabalık bağlı. Teşekkür ederiz Kıymet Hocam.